قد افلح المؤمنون felah ermişler kurtuluşa ermişlerdir. Peki her camiye giden mi? Ellezine onlar onlar hum öyle kimseler ki fi salatihim namazlarında haşiyun huşur halindedirler. O hayye al salah Hayy'e alel diye müezzinin davetine icabet edenlerin içinden de Allah huşû ile namaz kılan kullarını ayırıyor. Demek ki namazda tepedeki hedef en üst hedef huşû halinde namaz kılmaktır. Huşû'u tekrar tarif ediyoruz. Huşû nedir? Şu biraz sonra sayacağımız edepleriyle namaz kılabilmektir. Ama huşû'un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 çaldığını veyahut işte filancanın kapıya vurduğunu takip ederek namaz kılıyorsa o namaz evet fiziki olarak namazdır. Huşur halinde bir namaz değildir. Halbuki ellezinehum fî salâthihim hâşiûn qâd eflehel mü'minûn cinsiydi. O hayy alel felah diye müezzinin davet ettiğine geliyoruz. Felah isteyip geliyoruz.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 Erkekse göbeğinin altına elini bağlıyor ayakta. Ee, Tehiyatta dizlerini e, baldırlarına koyuyor. Rükude diz kapaklarına koyuyor. Secdede seccadesinin üstüne koyuyor ellerini. Ellerini hareket ettirse namaza bir zararı yok bunun. Çünkü elleri hareket ettirmemek diye bir farzı vacibi yoktu namazın. Elleri, ayakları hareket ettirmemek, kaşınmamak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 ama o inne salate tenha'anil fehşâ'i vel munkar bütün kötülüklerden alıkoyan namaz olmuyor bu sefer öyle bir namaz olmuyor bu sefer ne oluyor ya? farsları yerine gelmiş tatsuz tuzsuz bir yemek gibi oluyor yemek mi yemek? tat yok tuz yok bu hale getirmemek için namazı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 لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ Bu adamın kalbi huşu içinde olsaydı elleri de huşu içinde olurdu. Yani bu adam normalde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 koruyacağım diye dikkat etse de esnemeyi engelleyemeyebilir. Bu durumda da e, Müslüman eğer e, zor bir durumda değilse sol elini ağzına koyar. Sol elini ağzına koyar ki en azından esneme sesi çıkarmasın. %100 esnemeyi boş kesalı vermiş olmasın. Burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den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 Namazın edeplerinden bir tanesi de namazın e, içindeki tesbihatın, namaz tesbihat, namazdaki tesbihat, ruküyede ve secdedeki e, tesbihattır. Subhan Rabbiyal azim ve Subhan Rabbiyal Ale. Bu tesbihatı üç defa yapmak, e, sünneti üçten fazla, beş, yedi şeklinde yapmaktan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 e, üzüntüsü olur. Anne üzülmesin diye namazı e, kısa kestim buyuruyor. Şimdi namazın olmazsa kabul olmaz denecek bir düzeyi var. E, tesbihatlar üç defadır sünnetine uygun olan. Bir de namazın artırılabilen bölümleri var. Tesbihat yediye kadar çıkabiliyor rükude ve secdelerde.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 E, dikkat edici. Bu imamın dikkat etmesi gereken birinci e, namaz edebi. İkinci olarak da namazların birinci rekatlerini ikinci rekatlerinden biraz daha uzun tutmak e, mesela e, ikinci rekatte beş satır zam süre okuyorsa çünkü bu uzunluk kısalık ancak zammı surede belli olur. Onun dışında rekatler hep aynı.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 Yoksa imam iftida tekbiri aldıktan sonra sünnete başlamak yanlış. O son rekatta e, KD'ye oturmuştu zaten de imam iftida tekbiri aldı. O bitirecek ayrı bir konu. Mümkün olduğu kadar camilerde e, namaz kılacakların...